İşte filan saittir filan şakidir yani mesela filan Müslüman olarak ölecek filan da kafir olarak ölecek ondan sonra Müslüman olsun kafir olsun bir fiil veyahut da bir söz söylemek istediği zaman veyahut da bir fiil yapmak istediği zaman Allah dilemedikçe o sözü söyleyecek olan kişi veyahut da o fiili yapacak olan kişi Allah Celle Celaluhu o gücü ve kudreti o kişiye vermeden o kişi ne sözü ne de fiili yapabilir demiştik. Ve demiştik ki Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu kullara ister cinlerden olsun ister insanlardan olsun onlara mutlak hürriyet vermiştir. Bu mutlak hürriyetin çerçevesi içerisindeki kişi dilerse kendini hidayete ulaştırır, dilerse ...sapık yola ulaştırır ve kişi kendini hidayete ulaştırmak istediği ve ulaştırmak istediği zaman veya hatta doğru yola gitmek istediği zaman Allah Celle Celaluhu o yolu onun önünde kapatmıyor veya hatta bir kişi küfrü veya hatta masiyeti seçmek istediği zaman söz söz etibariyle veya hatta fiil fiil etibariyle olsun Allah Celle Celaluhu gene o sözü veya da o fiili onda ne yapmıyor? Onu ondan alıkoymuyor. Yani onu hürriyetine bırakıyor kişiyi. Kişi dilerse hayrı seçer, dilerse şerri seçer. Hayrı seçmek istediği zaman tam o fiili yapacağı zaman veya da söz ise söz fiil ise fiil. Allah Celle Celaluhu o güç ve kudreti ona veriyor. Ondan sonra o kişi o fiili veya da o sözü konuşuyor veya da o fiili yapıyor. Kişi şer yapacağın zaman küfür olsun masiyet olsun örneğin mesela bir kişi alkolü içki içmek istiyor. Allah Celle Celaluhu alkolü içkiyi haram kılmıştır ve alkolü içkiyi kullanan kişi o içkiden dolayı Allah Celle Celaluhu onları sevmez. O kişiyi o ahlakından dolayı edindiği masiyetten dolayı o kişiyi sevmez ondan buğz eder masiyeti kadar ondan buğz eder. Öbür tarafta namaz kılıyor. Namazından dolayı sever, masiyetinden dolayı da sevmez. Dolayısıyla o masiyeti yapmak istediği zaman, içkiyi irtikam etmek istediği zaman bu fiil gerekiyor değil mi? Yani elini uzatması gerekiyor, ağzına vermesi gerekiyor. Ağzına verdikten sonra bunu midesine indirecek. Bütün bunları kim oluşturuyor? Bu gücü ve kudreti o kişiye kim veriyor? Allah Celle Celaluhu veriyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun, yaratmış olduğu kulun bütün fiilleri asıl itibariyle Allah'a döner. Mukayyet yani mutlak olarak, mukayyet olarak da sahibine döner. O kişi o masiyeti seçmek istediği zaman Allah o şeyi ona veriyor çünkü ona hürriyeti vermiş. İçmek isterse içer. Allah isterse onu alıkoyar o içki içmekten. Ama Allah Celle Celaluhu onu zorla onu alıkoymuyor. O kişi kendi kendine alıkoyması gerekir ki, ki Allah Celle Celaluhu o yapmak istemediği şeyi Allah Celle Celaluhu o şeyden onu alıkoyar. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu'nun ezeni ilminde Sa'id ve Yahutta Şak'i söz konusu olan söz Allah'ın ilminde malum olduğu gibi o kişi hayatı boyunca Allah Celle Celaluhu o kişiye mutlak hürriyeti vermiş. O kişi istediğini seçer ve istediğini seçtiği zaman Artık Levi mahfuzdaki gereği Allah onun kaderinde öyle yazmış. Çünkü biliyor ki öyle olacak. Yani Allah onu gasp etmiyor. Allah onu ikrah etmiyor. Allah Celle Celaluhu bildiği için onu o şekilde yapıyor. Ve bu konuyla ilgili aklı yönden şöyle bir örnek vermek istersem acizane. Mesela sen bir bilgisayar programcısı olarak. ...bir program yapıyorsun... ...bu programın içindeki olan şeyleri... ...daha millete vermeden... ...faaliyete dökmeden... ...sen bu programın içindeki bütün şeyleri biliyorsun... ...çünkü bu programı çizen sensin... ...ama bu programı... ...bilmeyen şahıslar... ...senden satın alacak olan şahıslar... ...bu programı senden öğrenmeden... ...önce o programın çizmesini bilmezler... ...ama sen bu programı çizebiliyorsun... ...çizmişsin... ...ve bu programın içindeki bütün gizli şeyleri biliyorsun ondan sonra bu programı onlara aktarıp onlara verdikten sonra yani öğrettikten sonra ne yapıyor o, o programı senden alan kişi senin verdiğin bilgiye göre o programı programı çizmeye çalışıyor işte Allah Celle Celaluhu o şekilde yani Allah Celle Celaluhu o kulun yapacağı her şey Allah Celle Celaluhu'nun ilmindedir ama kul bilmiyor Kaderinde yani mustakbelde onun önünde geleceklerini bilmiyor. Ve bu ayeti kerimede sabittir. Yani kişi nerede öleceğini tamam mı? Ondan sonra yarın neyin kazanacağını bilmez. Allah bilir kendisi bilmez. Çünkü mustakbele doğru olacak gelecek olan şeyler kul ondan habersizdir. Ama Allah Celle Celaluhu kulun önünden mustakbelde gelecek olan bütün söz ve fiillerini ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu biliyor. Dolayısıyla daha onu 50 bin sene önce yaratmadan önce o kulun yapacaklarının hepsini bildiği için ne yaptı? levh Mahfuz'a yazdı. Lehfü levh-i Mahfuz'dan yazmış zamanı gelince o kul dünyaya geliyor. O kul zamanı gelince işte o karı koca evlenince ondan sonra o çocuk oluşuyor dünyaya geliyor. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ilmine dayanarak, ezeli ilminde ilmine dayanarak levh Mahfuz'da yazdığı şeyler hepsi o insanın önüne ne yapıyor? önüne geliyor ama o kişi önünde tehlikeli bu tür tehlikeli olan, olan şeyleri bilse onlara belki uymayacak mesela örnek vereyim senin önünde bir uçurum var sen kendini bilerek bu uçuruma verebilir misin bu uçurumdur uçurum olduğunu bildiğin için bu uçuruma kendini verirsen öleceğini biliyorsun onun için o uçurumdan kendini yapmıyorsun o uçuruma kendini vermiyorsun yani aşağı kendini atmıyorsun çünkü biliyorsun ki atarsan öleceksin. Ama bilmezsen... Aniden arabayla gidiyorsun... Yol üzerinde büyük bir surat yapıyorsun... Derken... Önünde bir uçurum geliyor... Senin haberin olmadan bakıyorsun ki sen o uçurumdan geçiyorsun... Düşüyorsun... Ama bunu Allah biliyor... Sen eğer o araba... Arabayla giderken o uçurumu bilmiş olsaydın... Sen o uçuruma... Önceki uçurumdan kendini alıkoyduğun gibi... Bu uçurumdan da kendini alıkoyacaktın. İşte burada... Allah Celle Celaluhu bütün bu şeylerin bilgisinde olduğu için levh-i yazmış. İnsan oğlu önünde müstakbelde olacakını bilmediği için Allah Celle Celaluhu ona de mutlak bir hürriyet vermiş. İstediğini yapar, istediği şeyden de kendine alıkoyar ve kişi kişi eğer İslam'ı, kalbi İslam'a açılmışsa, göğsü İslam'a açılmışsa, Allah Celle Celaluhu tarafından da sevdirilmişse o zaman o kişi ne yapıyor? Doğru yolu seçiyor. Onun için Allah Celle Celaluhu bu doğru yoluyla batıl yolu ne yapmıştır belirtmiştir. Allah Celle Celaluhu ilk önce Adem'i yarattığı zaman Adem'i yarattıktan sonra kendisine ve hanımına Ey Havva validemize dedi ki işte cennetin içindeki bütün şeylerden faydalı ancak şu ağaca dokunmayın. Şu ağaçlığı sakın yemeyin. Onları ne yapıyor? Onları sakındırıyor. Allah Celle Celaluhu onları sakındırmalarına rağmen şeytan onları bu sakındırmayı unutturdu ve Adem Aleyhisselatü Vesselam bu masiyeti irtikab etti. Halbuki Allah Celle Celaluhu ona haber vermiş. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiş, ondan sonra Resul göndermiş, Kur'an'dan fazlası da veyahut da Kur'an kadar Aleyhisselatü Vesselam'a sünnet olarak da ona indirmiş ve bu Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde insanlara yolu ve batılı ne yapmıştır beyan etmiştir beyan ettikten sonra kişi dilerse doğru yolu seçer kişi dilerse batılı yolu seçer doğru yolu seçtiği zaman hidayete erer kurtuluşa erir Batılı yolu seçtiği zaman işte uçuruma gider cehenneme mal olur alem. başka bir sorumuz kardeşimiz e, bir şey, ne, ki, ne olsun yemeyen, adında şey. soran Kur'an-ı Kerim dinlemek mi farz yoksa öğrenmek mi farz? Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in bütünüyle yani okumak okumak itibariyle öğrenmek sünnettir. Yani mustahaptır. Kur'an'ı bütünüyle herkesin öğrenmesi farz aynı değildir. Ancak Kur'an içerisinde daha doğrusu Kur'an ve sünnet içerisinde kişiyi ilgilendiren farz ayn olan ilmi öğrenmesi üzerinde farz aynidir. Ey mutlak manada öğrenmesi gerekiyor. Örneğin tevhidi. Tevhidi öğrenecek. Şirki de öğrenecek. Şirki öğrendiği zamanki devamlı tevhid dairesi içerisinde hareket etsin. Tevhitten sonra, kelime-i tevhidten sonra dersimizde anlattığımız gibi ondan sonra kelime-i tevhidin gereklerini Öğrenecek. Bunlar onun üzerinde farz-ı Örneğin namazı öğrenecek. Nasıl namaz kılınacağını öğrenecek ve namaz kılacak. Bu üzerinde farz-ı Ondan sonra eğer yanında mal mülk varsa, nisabı bulduysa senede bir işte o malın zekatını verecek. Bu hepsi nedir? Kelime-i Tevhid'in farz olan aynı şeylerdir. Yani gerekli olan şeylerdir. <gülüyor> Dolayısıyla... Kur'an ve sünnet içerisinde onu ilgilendiren farz olan ilim onun öğrenmesi farzdır. Onun için Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhissalem suresinde 19. ayetinde diyor ki: "Ke felem ennehu la ilaha illa Allah." Allah'tan başka hak mabud yoktur. Öbür tarafta Aleyhissalem diyor ki: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Ve burada her Müslümana ilim farzdır. Demek ey farz-ı ayn olan ey olması gereken olan ameldir. Örneğin namaz, ondan sonra iman-ı rükünleri, ondan sonra namazın, şey İslam'ın rükünleri ve bütün bunların şubeleri. Tabii farz-ı ayn olan şeyler olduğu gibi sünnet olan şeyler vardır. Sünnet olan şeyleri yapmak farza değil, onun terkinde günahkar olmuyor. Farz-ı ayn olan şeyleri terk, terk, terkinde de Nedir? Masiyet vardır, ey günahkar oluyor. Ancak Kur'an'ın Kur an dinlenmesi konusunda, mesela sen bir yerde oturuyorsun. Bir şahıs Kur'an açtı, Kur'an sesini yükseltti. Sen burada o Kur'an sesini sen orada dinlemekle mükellef değilsin. Ama sen kendin Kur'an'ı açarsan, o zaman sen o açmış olduğun Kur'an'ı, örneğin radyoyu açıyorsun veya o da kaseti açıyorsun. Orada sen kendin açıyorsun. O zaman bu kaseti Kur'an-ı Kerim üzerinde açtıysan sen o açmış olduğun okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle mükellefsin. Farz, farzdır. Çünkü sen ne için açtın? Dinlemek için veyahut da anlamak için. O zaman dinleyeceksin ve anlayacaksın. Öbür tarafta mesela namaz, namaz esnasında Kur'an imam Kur'an okurken orada sen ne yapacaksın? Sen orada dinleyeceksin. Orada dinlemek farzdır. Onun için Allah Celle Celaluhu ayeti kerime diyor ki Kur'an okunurken ne yapınız? Orada dinleyiniz, susun ve dinleyiniz. İzâ kur'i el-Kur'ân eş fe ansitû ey dinleyiniz ve anlayarak dinleyiniz. Çünkü bazı insanlar Kur'an'ı işitiyor, dinliyor ama hiç anlamıyor. Örneğin faizle alışveriş yapıyor. Orada Kur'an'ı dinliyor ve faizle alış, faizle ilgili ayet geliyor. Mesela orada anlamadığı için başını sallıyor. Ama ne için salladığını bilmiyor. Nasıl? Çünkü sese göre başını sallıyor. Manaya göre değil. Çünkü eğer orada ayetin manasını anlamış olsaydı belki o yapmış olduğu faizden kendini alık koyacaktı. Manasını bilmediği için kendini alık Bu konuda cahil olduğu için işte bu masiyetle iç içedir. Dolayısıyla sen Açtığın zaman dinlemekle mükellefsin veya ta imamın okuduğu zaman sen dinlemekle mükellefsin. Örneğin imam Fatiha okurken sen susacaksın. Fatiha'yı okumayacaksın. İmam susarsa sen okuyacaksın. Çünkü orada sen dinlemekle mükellefsin. Vallahu alem. Evet. Başka bir sorumuz ise hidayet Allah'tandır sözü nasıl anlaşılmalıdır? <gülüyor> Daha doğrusu ben anlamadım yani bu soruyu. Ne demek yani? Hidayet Allah'tandır. Derler ya hidayet Allah'tandır ne yapalım? Sözü nasıl anlaşılmalıdır? O zaman ben anladığım kadarıyla anlatmaya, cevap vermeye çalışayım acizane. Şimdi ben soruyu şu şekilde anladım. Yani hidayet Allah'tandır. Adam içki içiyor. Diyorsun ki sen ona niçin içiyorsun? Ya diyor ne yapayım? Allah bana hidayet vermedi. Bu doğru değildir bu. Yani demek hash ve kella Allah'i ittihat ediyor. Demek istiyor ki Allah öyle istedi. Allah istedi ki ben içki içeyim, adam öldüreyim, zina yapayım. Allah isteseydi ben yani ben bunu yapmayacaklar. Ve bunu bir inşallah zamanla biz bu tedmiyede bu tür konulara akide de denicez. Kaderle ilgili. Bu kaderle alakalı olan şey. Yani diyor ki mesela demin ki kardeşimiz Rıfat kardeşimiz sordu. Nasıl Allah celle celaluhu kışı ezeli ilminde şakı ve sa'id yazmış. Said yazmış. O zaman bu kafirin suçu nedir ki şimdi Allah celle celaluhu onu cehenneme atıyor? Tamam mı? Bu gerçekten bu soru bu soru çok tehlikeli bir sorudur. Gerçi bu soru yani samimi bir Müslümandan çıkmaması lazım. Veyahut da bilinçli bir Müslümandan çıkmaması lazım bu soru. Ama Soru sormakta bir beis yoktur biz yine ne yaparız her ne kadar soru e, anormal ise de biz yine de inşallah e, cevap vereceğiz yani cevap vermek vermemesizlik yapmayacağız demek istediğim burada bir kişi zina yapıyor diyorsun ki niçin zina yapıyorsun? Ya ne yapayım diyor Allah bana hidayet vermedi. Sanki demek istiyor ki ya ne yapayım Allah öyle istedi ben ne yaptım eğer Allah dileseydi beni bu zinadan alıkoyardı. Niçin sakalını kesiyorsun ya ne yapayım diyor. Dua et de Allah bana hidayet versin. Demek istiyor ki burada e ne yap Allah bana öyle <gülüyor> öyle ver, öyle takdir etti ben de öyle yapıyorum. Bu doğru değildir Allah korusun bu bilerek bu sözü bilerek söyleyen insan dinden çıkar. Ama bu sözü bilerek söylemediklerini bilerek söylemediklerini biz yani ee, ...inanıyoruz. Çünkü kimse bilerek Allah'a isyan etmek istemez. Hani bilerek demek kaderle ilgili, akideyle ilgili. Yani kimse bilerek dinden çıkmak istemez. Cehlen, bilme, bilinçsiz bir şekilde insan dinden çıkar. Ama bazen bilerek şahıslar masiyet işliyor. Örneğin bilerek. Far, namazın farz olduğunu biliyor ama bilerek terk ediyor. Alkollu içkinin haram olduğunu biliyor ama bilerek içiyor. Ee, yalan haram olduğunu biliyor ama bilerek yalan atıyor. Bu tür şeyler de öyle. Ama dinden çıkaracak bir şeyi bilerek insan söylemesi doğru, mümkün değil yani. Çünkü biliyor ki bunu söylerse cehennemlikli olacak. Onun için bilerek söylüyorum. Dolayısıyla bazı şahıslar bu tür sözleri bilgisizce söylüyorlar. Ne yapayım? Allah bana hidayet vermedi. Şimdi öyle değil. Biz başta anlattık acizene. Hidayet konusunda anlattık. Dedik ki hidayet iki çeşittir. Birincisi Allah'la alakalı, alakalı. ikincisi kul ile alakalıdır. Şimdi. Burada Allah Celle Celalü Ezelî ilminde, ezelî ilminde kainatı 50 bin sene önce yaratmadan önce 50 bin sene yaratmadan önce dünyada dünyanın oluşundan kıyametin kopuşuna kadar içinde olup bitecek her şey onun ilmindedir. Ve biz bunu örnek olarak mesela bilgisayar programını örnek verdik. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ezani ilminde bildiği için karı koca evlendikleri zaman ve Allah'ın izniyle on meniden oluşacak olan cenin 4 aya ulaştığı zaman Allah Celle Celaluhu melekler gönderiyor ve o meleklerin o meleklerin Allah'ın izniyle Allah'ın emriyle daha ana rahmindeyken o kişinin ömrünü Ondan sonra Said bin Şakime "Ey bu insan mutlu olarak mı yaşayacak yoksa şerli bir hayat mı yaşayacak? İslami bir hayat mı yaşayacak yoksa küfrü bir hayat mı yaşayacak?" ömrünü şunları bunların rızkını her şeyini ne yapıyor melekler Allah'ın emriyle ne yapıyorlar yazıyorlar dolayısıyla yazdıktan sonra Allah ne yapıyorlar Allah'a Celle Celaluhu haber veriyorlar tabi Allah Celle Celaluhu bütün bunları o onlara haber yani emir vermesine rağmen işte ne yapıyorlar Allah'a itaat ediyorlar ve bu şekilde kişinin önünde ne varsa doğduğundan ölünceye kadar hepsi tek tek aynen bilgisayar programı gibi Program yapılıyor ondan sonra o programı alan kişi verdiği gizli tuşlara basarak ne yapıyor gizli kelimeler ondan sonra o programda olan şeyler zamanla hepsi şeşenin üzerinde önüne geliyor. İşte levh-i mahfuzda yazılan olan her şey o kolun, kulun önünde gelecek. Şer olsa da gelecek hayır da olsa da gelecek. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu biliyor ama insan bilmez insan önünde geleceklerini bilmez ama Allah biliyor dolayısıyla bundan dolayı diyoruz ki biz İslam alimleri diyorlar ki Müslüman mutlaka farz ilmi öğrenecek ki tehlikeli şeylerden sakınsın ey ilk önce tevhidi öğrenecek tevhidi öğrendikten sonra tevhid, tevhidin dışında dışına çıkmaması için şirki de öğrenecek ve bu farza aynıdır çünkü bir öğrenmezse şirke düşecek öğrenmezse küfre düşecek Öğrenmezse efendim, zehirli zehirli otları yiyecek. Bu otlar zehirli midir değil midir bilmezse, zehirli ise yediği zaman ölecek, zehirlenecek. Ha o zaman, bilinçli olursa o zehiri, zehirli olan otu yemeyecek. Dolayısıyla bilinçli olursa o şirki işlemeyecek. İşlemediği zaman da cennetlik ehli olup, cehennemlik ehli olmayacak. Dolayısıyla bu hepsi Allah Celle Celle'nin bilgisinde. Onun için yani kadere, kadere mal ederek ne yapayım? Allah bana hidayeti vermedi. Hida, dua et de bana hidayet versin. Sanki demek istiyor ki yani sen Allah'a söyle de bana bu zinayı işlettirmesin veya o sakalımı kestirmesin o adamı öldürme, öldürtmesin ve şu bu gibi şeyler. Bu tür sözler Allah korusun tehlikelidir. Rabbim Celle Celaluhu bizi hak yoldan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu bize hakkı hakk olarak gösterip hakka uymak, batılı batıl olarak gösterip de Batıldan sakınmayı nasip etsin alem. Aynı konuyla ilgili bir Soru daha var Hidayet ve dalalet sadece inançla Esaslarına mı bağlıdır yani Sadece onunla mı olur Yok hidayet ve dalalet her çeşit şeyle olur <gülüyor> İlmi yönden de öyledir Yani dünyevi yönden Tamam mı Hidayet ve delalet Mesela sen örneğin Sen bir yemek yapacaksın Veyahut da bir yemek yaptırmak istiyorsun. Ben bu sen bu yemeğin yaptırma yapmasını bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Sen o yemeği bilen kişiden hidayet de, delalet e, delalet istiyorsun. Yani irşad istiyorsun. Diyorsun ki ona, no, "Bu yemeği nasıl yaparsın aşçıya diyorsun. Bana öğret ki ben de bu yemeği yapayım." Bu ne adam ne yapıyor? Seni irşad ediyor. O yapmasını bilmediğin yemeği yapmak için veyahut da yapabilmek için irşadını veriyor. Ey sana gösteriyor irşad demek, göstermek demektir. Tamam mı? İletmek demektir. Dolayısıyla bu iletmek, irşad etmek, göstermek veyahut da iletmek. Dedik ki birincisi Allah'la alakalı, ikincisi kulla alakalı. Dolayısıyla bu hidayet yani akideyle olduğu gibi tamam mı? Her çeşit hayırla ilgilidir. Ve dünyevi yönden de her çeşit fiil ve e, beşeri ilimle de ilgilidir. Onun için Muhammed Abdon'un biliyorsunuz Muhammed Abdon Mısırlı bir e, şahıs olup e, ilimden sağ yani nasibini almış ama akılcı birisiydi e, kendisi diyor ki e, diyor ki biliyorsunuz bu Muhammed Abdo bir de Cemal Afva Cemal Afgani dedikleri bunlar. Yani Müslümandırlar ama mason lojalarına üye olmaya çalıştılar. Diyor ki kendisinin ifadesine göre ben diyor oraya, oraya üye olmak istediğim zaman diyor onların dinlerine girmek için değil bunların arasına girip bu insanların ey bu mason lojalarının yöneticileri muslümanlara karşı yapmış oldukları tuzakları öğrenmek için veyahut da bu, bu tuzakları nasıl yapıyorlar nasıl ediyorlar. Müslümanlara nasıl tuzak kuruyorlar? Sırf bu tür şeyleri bilmek için diyor aralarına, aralarına girdim. İşte bir gün diyor lokantadayız diyor. Bir toplantıdan çıkıyorlar. Lokantaya giriyorlar. Yani o, o otelin <gülüyor> lokantasında. Aralarında işte bir tane kıssis var. Ve bu kıssis Muhammed Abdu'ya diyor ki. Ya Şeyh diyor. Ya Şeyh diyor. Sizin Kur'an'ınızda diyor bir ayet ver. O ayet diyor ki biz diyor. Yani insan oğluna... Her şeyi öğrettik. Allahu Akbar. Bismillah. Sızdı. O zaman madem ki öyle, madem ki sizin Kur'anınız her şeyi gösterdi ve her şeyi öğrettiyse ve da her şey içinde var var ise bize şu yemeğin nasıl yapıldığını bize anlatır mısın? Yani sizin Kur'anınızda bu yemek nasıl nasıl yapılıyor? Dikkat ediyor musunuz? Tabi adam burada belki art niyetle soruyor belki de hakikaten bilmediği için soruyor Allahu alem. Eğer arniyet arniyetle soruyorsa geçmiş cahili toplumdaki Araplar gibi ayetlere veyahutta Ali satt ve seleme ala ettikleri gibi o da o toplumda Eylokanta'da toplanan insanlar karşısında bu Muhammed Abdu Müslüman olan Muhammed Abdu'yu orada küçük düşürmesi için hani bu tür şeye cevap veremeyeceğini veyahutta işte sizin Kur'an'ınız bir bir yemek bir yemek kitabıdır diyeceği. Sanki o şeye gelmek istiyor. Ha demek ki sizin kitabınız bir yemek kitabıdır. O zaman bana göster işte. Sizin kitabınızda, Kur'an'ınızda bu yemeği nasıl yapıldığını onu. <gülüyor> Muhammed Abdu keskin bir zekaya sahip bir adamdı. Diyor ki çok basit. Nasıl diyor. Hemen sana anlatırım diyor. Hadi bakalım anlat diyor. Gel diyor. Gel diyor yaklaş diyor. Yaklaşıyor masasına. Orada hemen. Aşçıya işaret ederek diyor. Aşçı buraya gelir misin? Hemen geliyor. Diyor ki mesela Kıstis'e diyor ki sen diyor nasıl bir yemek yapmak istiyorsun? Hangi yemeği tarif etmemi istiyorsun? Diyor ki işte şu yemeği bize tarif et. Kur'an'ınızda nasıl anlatıyor? Adama soruyor diyor ki işte e, bu ey aşçı diyor şu yemeği nasıl yapıldığını bize anlatır mısın? Tamam mı? Şu yemeği nasıl yapıldığını bize anlatır mısın? O da diyor ki işte şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle yapılır. Ondan sonra işte bu bu şeylerden sonra işte bu yemek şu hanı alır. Ondan sonra Muhammed Abdu Kıssis Kıssis Muhammed Abdu'ya bakıyor şaşkın bir şekilde. Tamam mı? Muhammed Abdu'ya da o Kıssis'e böyle bakarak dedi. İşte bizim kitabımız da bu şekilde anlatıyor. Kıssis hayretle dedi ki yani nasıl ne demek istiyorsun? Nasıl sizin kitabınız böyle anlatıyor? dedik ki bizim kitabımızda Allah Celle Celalühü diyor ki zikri in eğer bilmiyorsanız tamam mı Bilgili kişilere sorunuz ey o tahassustaki kim bilgili ise o tahassusun alimine sorunuz tabii bu Din, din, din konusunda ise din konusunda mutahassıs onlara soracaksın. Yemek konusunda işte filana şey. efendi aşçıya filana tıp konusunda işte filana duvar konusunda işte filana araba konusunda filana ve bütün taha, bu ayet bütün tahassüsleri ne yapıyor? Buna Şamil'dir. Soru neydi? Ee, hidayet ve Dolalit yani burada yani irşat. Burada yani irşad, burada hidayet ve dalalet dediğimiz gibi başta dediğim ders, dersin başında dediğimiz gibi hidayet iki çeşittir. Birincisi Allah'la alakalı, ikincisi kulla alakalı. Allah'la alakalı olan hidayet Allah'tan başka o kişi o hidayete arıştıramaz ve bunu buna e, şey olarak örnek olarak Ali Satt ve selamın amcası Abu Talib'i verdik. Her ne kadar Muhammed Aleyhissat ve selam Allah katında en sevimli kul, en sevimli insan olmasına rağmen amcasının Müslüman olmasını istediği zaman onu Müslüman ettiremedi. Çünkü Allah biliyor ki ilminde, ezeli ilminde biliyor ki Abu Talib aslında kendisi hidayeti istemiyor. Yoksa Allah Celle Celaluhu ona zulmü ederek Allah ona hidayet vermiyor demek değildir. Ezeli ilminde daha onu yaratmadan önce hayata getirmeden önce 50.000 bin, elli bin. 50 bin sene önce biliyor ki işte filan filan filan filan hidayeti seçmeyecek İslam'ı seçmeyecek küfrü seyrecek veya hatta hayri se seçmeyecek şeri seçecek veya hatta e, taatı seçmeyecek malsiyeti seçecek tam ve dedik ki Allah Celle lalu ona inna ka la Allah ahabbtdulakinallah yahdimen sen sevdiğin bir kişi hidayete erdiremezsin. ancak Allah dilediği kişi hidayete erdirir. Öbür ayette şu ayetinde de Allah diyor ki diyor ki e ve anke le tehdi ila Öbür ayet de diyor ki sen diyor gerçekten insan doğru yolu insan, insanları doğru yola iletensin. Orada diyor ki sen hidayete erdiremesin. Burada diyor ki ile. Ha oradaki Allah'la alakalı, tamam mı? Buradaki de insanla alakalı. Çünkü orada Allah Celle Celaluhu yarattığı kulu en iyi bir şekilde bildiği için biliyor ki bu hidayete ermeyecek, bu hidayete gelmeyecek. Çünkü kendisi okul istemiyor. Tıpkı bilgisayar programcısı gibi. Bilgisayar programcısı program çizdiği zaman o programı şahsa satmadan önce o şahıs o programda ne olduğunu bilmez. Ama o programı çiz çizen mühendis, tamam mı? Ee, bilgisayarcı biliyor. Biliyor ki şu programın içinde şu şu şu var ama diye başkası bilmiyor. <gülüyor> Öğrendikten sonra biliyor. Dolayısıyla bu kişi önüne geldikten sonra biliyor ki işte filan yapmış olduğu şey sapıktır o da sapıklıktır. Ve bu şekilde vallahu alem. Evet. Ee, burada bir kardeş diyor ki veledizine cennete giremez diye bir hadis varmış. Bu hadis sahih midir? Bu hadis zayıftır, sahih değildir. Ee, veledizine. Çünkü o kişinin e, o konuda hiçbir günahı yoktur. Yani o çocuğun geldiği anneden babadan kendisi yani kendisinin rızaliyle oluşmadı ki o anne babanın veyahut da o kadın ile erkeğin o cinsi munasebeti yapmakla hani gayri meşru yollan olduysa o kişi eğer hidayet yolunu seçerse doğru yola giderse İslam'ı seçerse ve e, İslam'a göre yaşarsa ee, o zaman cennetliktir o, o iman üzerinde ölürse yok eğer şerri seçerse küfrü seçerse ve küfür üzerinde ölürse o zaman cehenneme gidecek Allah'u Alem ee, başka soruda Mekke'de doğan bir çocukla dünyanın herhangi bir yerinde doğan İslam'dan habersiz bir çocuk manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi? sadece Mekke'de değil yani biz meseleyin için sadece Mekke ile bağlıyoruz Kişi nerede doğarsa doğsun mesela İslam ülkesinde, İslam'ın yönetildiği bir ülkede doğan bir çocuk ile tamam mı? Mesela Eskimo'da yaşayan bir çocuk arasında fark var. Eskimo'da yaşayan bir çocuk tamam mı? Yani doğan bir çocuk orada alimler yok, dinden habersiz. Dolayısıyla o kişi fıtratı üzerinde artık yaşadığı toplum küfür ise kendisi kafir olarak yaşayacak. Yaşadığı toplum Müslüman ise Müslüman olarak yaşayacak ve burada Aişe Vesselam'in söylediği hadiste gibi kişi doğduğu yerde annesi Hristiyan Hristiyan yapar, Yahudi ise Yahudi yapar, Mecusi ise Mecusi yapar. Dolayısıyla o İslam ülkesinde daha doğrusu İslam'ın tatbik edildiği veyahut da İslam'ın konuşulduğu bir yerde olan bir kişiyle İslam'ın yaşanmadığı bir yerde olan bir kişi arasında tabii ki fark var. Çünkü İslami devlette yaşayan kişi farz olan ilimleri hepsini biliyor ve bilmesine rağmen ne yapıyor? İtaat etmeyip Allah'a itaat etmeyip Allah'a isyan ediyor. Ama diğeri mesela Eskimo e, e, vatanında yani bu hani kutuplarda kuzey, kuzey. He, kuzey kutuplarda yaşayanlar mesela orada Adamlar, ne alimleri var, efendim, ne din adamları var. Orada nasıl doğduysalar, oranın havası nasıl bir havaysak e, küfür bir hava mı, Hristiyanik bir hava mı, Yahudilik bir hava mı artık ne havaysa o havanın içinde tabii ki fark var. Çünkü o biliyor, onlar da bilmiyor. Bilmedikleri için onlara... İslam yani İslam'ın ulaşmadığı bir yerde veyahut da İslam'ın ulaşmadığı insanlara öldükleri zaman Allah Celle Celaluhu onları imtihan edecek. Allah Celle Celaluhu onlara bir Resul gönderecek ve o Resul Allah'ın e, Allah'ın göstermiş olduğu emirlere uymalarına çağıracak. Uymaları için çağıracak. O şahıslar dünya, öbür dünyada o gönderilecek olan Resul'ün Çağırmış olduğu taata itaat ederlerse cennete girecekler, isyan ederlerse cehenneme gidecekler. Öbür tarafta İslam ülkesinde yaşayan kişi bilerek bilerek Allah'a isyan ettiği için e, o isyandan dolayı Allah Celle Celaluhu onu azap eder. Dilerse azap eder, dilerse de azap etmeyebilir. Bu Allah'ın hakkıdır. Allah kendi hakkında istediği şekilde tasarruf hakkı vardır. Başka bir soruda kader utansın, olsun kader gibi ifadeleri kullanmak doğru mudur? Bunlar doğru değil. Bunlar söz etibariyle küfrün ta kendisidir Allah korusun. Söz etibariyle. Ama bu sözü söyleyen kafirdir ben demiyorum. Yalnız söz etibariyle gerçekten bu söz küfür kokuyor Allah korusun. Çünkü kaderi, kaderi kim yarattı? Allah Celle Celaluhu yarattı. O zaman kadere söven bir insan Allah'a sövüyor gibidir. Fark yok yani orada fark yok kader utansın gibisi tamam mı? yani kaderi kim yarattı? kader demek ki insanın insanın hayatı boyunca gelip gidecek olan her şeyi daha ana rahmindeyken ana rahmindeyken her şey onun amel defterine veya da onun kaderine yazıp kaderinde yazılı olan her şey önüne gelecek olan şeylerdir. Dolayısıyla bu kişi mesela fakir olarak yaşıyor. Fakir olarak yaşadığından dolayı diyor yani kahrolsun bu kader. Demek istiyor ki kahrolsun benim bu hayatıma bu fakirliği yazan kişiye demek istiyor. Haşa ve kelle. Kim? Tabii e, fakirlikte ve zenginlikte Fakirliği de Allah veriyor, zenginliği de Allah veriyor. Fakirliği kime vereceğini o e, ne için vereceğini biliyor. Zenginliği kime vereceğini de, ne için verdiğini de çok iyi biliyor. Zengin, bazı insanları zenginlikleriyle imtihan ediyor. Bazı insanları fakirlikleriyle imtihan ediyor. Ve biliyorsunuz dünya hayatı, dünya hayatı insanın doğduğundan kıyametin kopuncaya kadar, e, o kişinin ölümü gelinceye kadar imtihanla karşı karşıyadır. Tıpkı öğrenci öğretmen gibi. Ö öğrenci öğre okulda olduğu Müddetçe hocanın karşısında Devamlı imtihanla karşı Karşıyadır öğretmenin verdiği Derslerden devamlı imtihan edecek Bir ay boyu ona ders Veriyor ay sonu gelmeden Önce ayın son gününde Diyor ki işte şu verdiğim Maddelerden sizi imtihan edeceğim İmtihanı soruların cevabını Bilen sınıfı geçer iyi puan alır Soruların cevabını Veremeyen e zayıf Alır ve sınıfta kalır Tamam mı? Bu da bu şekilde yani. Allah'u alem. Evet başka bir sorumuz. Ümmet ne demektir? Ümmeti, ümmete icabet ve ümmeti, ümmete davet konusunda bilgi verir misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ümmetü'l-de've ve ümmetü'l-i'cabe. Ümmetü'l-i'cabe İslam ümmetidir. Ümmetü'l-de've İslam ümmeti dışında olan diğer ümmetlerdir. Tamam mı? Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Arap toplumunda Resul olarak gönderildiği zaman onlar nedir? اُمَّتُ <gülüyor> الدَّعْوَ Ey davete çağrılacak olan şahıslar ve da insanlardır. اُمَّتِ <gülüyor> icabe Ey kelime-i tevhidi söyleyip o kelime-i tevhidin gereklerini yaşayan kişilerdir. Nasıl? Ne demek isticabe? Ey Allah'ın Allah davetine isticabet ettiler. Kelimeyi Tevhidi kalben bildiler, ondan sonra tasdik ettiler, ondan sonra dilleriyle ikrar ettiler, ondan sonra azalarıyla amel ettiler. Biliyorsunuz, selef alimlerinin anlayışına göre iman üç şeyden ibarettir. Marifetten sonra tasdik, tasdikten sonra ikrar, dille ikrar, telaffuz etmek, ondan sonra bu Kalple tasdik edip dille ikrar ettiği şeyleri azalarıyla amel etmek. Ey kulaklarıyla haram bir şey dinlemeyecek. Diliyle haram olan bir şey söylemeyecek. Gözleriyle haram olan bir şeye bakmayacak. Elleriyle haram olan bir şey işlemeyecek. Ve Allah'ın emirlerini, emirlerini Allah'ın e, emir ve yasakları gereği üzerine ne yapacak? Allah'a itaat edecek ve Allah'ın haramlarından sakınacak. Mükemmel. Allahü alem. Ee, İslamiyette neden sağ tarafın faziletli fazileti vardır? Örneğin sağ taraf sağ tarafa selam vermekle başlamak, mesela e, bir de sağ elle vermek, sağ elle yemek gibi sağa çok önem vermiş nedendir? Şimdi Aleyhissalatüssümmen Aisha radıyallahu taala anha diyor ki Allah Resûlü vesselam her hayırlı şeyi diyor. Sağlan yapıyordu. Ee, her nahoş olmayan şeyleri de sola yapıyordu. Örneğin onun için hayırlı olan her şeyi sağlan alıp vereceksin. Mesela birisine para vermek istediğin zaman sağlan vereceksin. Birisinden para almak istediğin zaman o şahıs sağlan vereceği gibi sen de ondan sağlan alacaksın. Mesela yemek yemek istediğin zaman sağla yiyeceksin sağla içeceksin. Yazmak istediğin zaman sağla yazacaksın. Çalışmak istediğin zaman doğru olan şeyleri sağlan. Öbür tarafta mesela kişi tuvalete gittiği zaman solla giyecek, girecek. Çıktığı zaman sağla gire çıkacak. Eve girdiği zaman sağla girecek. Evden çıktığı zaman solla çıkacak. Ee, efendim aynı zamanda besmeleyle. Dolayısıyla besmeleyle. Tuvalette oturduğu zaman tuvaletini temizlemek için suyu sağ ele tutup temizliği sol elle yapacak. Ve bu şekilde Umman Aişe diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam bütün hayırlı şeyleri sağ ile ve e, nahoş olmayan şeyleri de sola yapıyordu. ve Selam şeyi buydu. İkincisi, öbür dünyada insanlı, bazı insanların kitapları ey Melefleri, dosyalarını sağdan verilecek. Bazılarının da melef ve dosyaları soldan verilecek. Yani niçin bazıları sağdan, bazıları solundan? Çünkü bu sağlarından verilecek olan şahslar hayatlarında yani hayattayken Allah'ın rızasına uygun yaşamışlar. Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek emirlerine uymuş, sakındırdığı şeylerden sakınmışlar. Dolayısıyla Dünyada onlar bu şekilde hep hayırlı olan şeyleri tercih ettiler. Allah Celle Celle öbür dünyada kitaplarını sağ kulları, yani sağ taraflarından verilecek. Diğer kısım ise hayat hayatları esnasında dünyada iken hep Allah'ın razı olmadığı şeyler yaptılar. Allah'ın emirlerine uygun yaşamadılar. Allah'ın sakındırdığı şeylerden de kendilerine alık koymadılar. Allah emretti onlar isyan etti. Allah Allah yasakladı onlar. Ne yaptı? İsyan ettiler. Allah emretti onlar isyan ettiler. Yani sakındırdığı şeyden sakınmadılar. Emrettiği şeylere de uymadılar. Dolayısıyla bunların amel defterleri de sağdan veriliyor. Ee, öbür tarafta mesela sağda ve solda melekler var. Sağdaki melekler bütün hayırlı sözleri yazarlar. Soldaki melekler nahoş olan şeyleri yazarlar. İnsan hayatında söz ve fiille ne yaparsa melek sağdaki ve soldaki melekler hep ne yapıyorlar? Bunları yazıyorlar. Ve bu Allah Celle Celaluhu hayırı sevdiği için aynı şekilde kullarına hayırlı olan şeyine yapmıştır, tavsiye etmiştir ve hep hayırlı olan şeyleri tavsiye ederken o şeyleri yapma veyahut da o şekilde yaşamalarına emretmiştir. Örneğin camiye girdiğiniz zaman diyor sağ ayakla gireceksiniz. Camiden çıktığınız zaman sol ayakla çıkacaksınız. Tuvalete girdiğiniz zaman soldan çıkacaksınız. Çıktığınız zaman sağdan çıkacaksınız. Eve yine o şekilde. Ev, eve girerken sağdan, evden çıkarken soldan. Ve bunların duaları da var. Tuvalete giriş duası, tuvaletten çıkış duası, eve giriş duası. Öbür tarafta mesela evden evden çıkış duası, arabaya çıkış duası, camiye giriş duası, camiden çıkış duası, hatta cemaat esnasında mesela e, cima esnasında mesela nasıl cemaat yapılacağını orada dualar var. Öbür tarafta e, kişi cimadan sonra sağ üzerinde yatılması gerekiyor. Bütün bunlarda Allah Celle Celaluhu'nun e, burada hikmetleri var. Örneğin mesela namazda ellerimizi kaldırıyor. Tekbiratul ihramda ondan sonra rukudan kalkınca rukudan sonra inince 2-4 e, rekatlı namazlarda ve 3-3 namazlarda ellerimizi kaldırıyoruz. Bütün bu yani bu ellerin kaldırmasında bile veyahutta sağ sağ sağ karşı selam vermek, sola karşı selam vermek. Tamam mı? Bütün bunlarda Allah Celle Celaleyn bu fiillerde ve bu sözlerde nedir? Allah Celle, Celle burada hikmetleri var. Yani bu bazı hikmetleri biliyoruz. Veyahutta araştırmakta bir veis yoktur. Bazı hikmetleri bilmiyoruz. otta araştırmamakta da bir beis yoktur. Kimisi bir ibadetin veyahut da bir amelin veyahut da bir sözün hikmetini araştırmak ister. Ee, biz deriz ki tamam sen araştırmak istiyorsan araştır veyahut talimle diyorlar ki araştırmak isteyen araştırsın. Ama ben derim ki ben hikmeti araştırmam. Ben Allah Celle Celaluhu'nun ve Aişe söylediklerine, emir ve yasaklarına uyarım derim ki semi'na ve ata'na. Diğer başhalsa diyorlar ki semi'na ve asayna. İşittiğimiz gibi isyan ettik. Diğerler diyorlar ki işittiğimiz gibi itaat ettik niçin ben hikmeti fazla araştırmam ama sen araştırırsın bir sakıncası yoktur Do dolayısıyla burada yani bu sorduğunuz sorunun yüzde yüz hikmetin ne olduğunu ben bile bilmiyorum acizane yüzde yüz hikmeti ne olduğunu ben de bilmiyorum ama her şey sağdan yaklaşılması aleyhisselatü vesselam bizi tavsiye ettiği için biz de bundan dolayı bu emirlere uygun bir şekilde ne yapıyoruz Biz de aleyhisselatü vesselamın e, emirlerine uyuyoruz. Ey söz ve fiillerine karşılık semi'ne ve ata'na e, diyerek işittik ve itaat ettik, boyun eğdik diyoruz. Vallahi ale. Demedim mi? Saat kaç? On Saat 11 11. buçuk olsun tamam. tamam bir soru <gülüyor> evet, biz, ki, tamam. Da, ee, alayım, Bir soru daha var. E, kabir azabı ve miraç olayını inkar küfre götürür Tabii. Eğer bilerek kabir azabı inkar etmek gerçekten küfürdür. Ancak tevil yaparsa o zaman küfre düşmüyor. Öz, örneğin mütezileler. Mütezile fırkası kabir azabının olmadığını söylüyor. Ve diyor ki şu anda diyor cehennem ve cehennem yaratılmış değildir diyorlar. Diyorlar ki şu anda cehennem gerektiği zaman diyor Allah Celle Celaluhu insanları cehenneme atacağı zaman diyor cehennemi yaratırlar. Allah cehennemi yaratır diyorlar. Tabii ki Allah korusun bu söz küfürdür ama onlar küfrü istemedi, onlar küfrü kastetmediler. Yani bilerek bunu yapmadılar tevilleri var. Dolayısıyla meşru bir teville tevil yapılıyorsa küfre düşmez. Örneğin mesela Allah arşa yükseldi. Veyahut arş üzerine istiva etti. Bazı fırkalar veyahut otta bazı şahıslar diyorlar ki kim dese ki Allah arş üzerindedir derse o kafirdir. Bazı fırkalar da diyor ki kim dese ki Allah arşın üzerinde değildir o kafirdir. Birisi diyor ki kim dese ki Allah arşın üzerindedir dese kafirdir diye diyor kim dese ki Allah arş üzerinde değilse kafirdir. Neydi soru bir daha bana söyle anlatın. Tabiri ve olan Kabir dolayısıyla bu akideyle ilgili akideyle ilgili olan ve da dinden zaruri olan bir şeyi bilerek inkar etmek Allah korusun o inkar ettiği şeyi o kişiyi dinden çıkarır. Ama bilmeyerek inkar ederse, cehlen yaparsa ve bu, bu konuda bilgisi yoksa, kimse de ona öğretmediyse, kendisi de öğrenmek, öğrenmek eğer gerçekten öğrenme imkanı da yoksa, e, okumasını bilmiyorsa veyahut da soracak kimse yoksa, yani şer'i özrü varsa, e, inşallah bu tür şeylerden dolayı kafir olmaz. Ama ancak şer'i özrü yoksa ve bilerek inkar ediyorsa, üzerinde hüccet oluşturduktan sonra yani davetçi veyahut da ilim talebesi o konuda bilgili olan kişi o kişiye anlattıktan sonra anlattıktan sonra da diyor ki sen her ne kadar anlattıysan da ben işte kesinlikle ben buna inanmıyorum. Ee, bu, bu konuyla ilgili Seyyid Kutub Allah rahmet etsin. Ee, Cemal Abdülnasır döneminde Amerika'ya sürgün edildiği zaman e, öğretmek niye, dolayısıyla yani onu aslında oradan sürgün etmek istediler. El Amerika'ya gitti ve onun bir kitabı var ismi Seyit Kutup Gözüyle Amerika. O kitapta hatıralarından bir hatıra var aktırmak isterim acizane yani bu konuyla ilgili. Diyor ki bir gün bir e, bir parkta oturuyordum diyor. Halk parkında oturuyordum baktım bir kişi şöyle e, bir Amerikalı, beyaz bir Amerikalı böyle uzaktan uzağa Parmakları üzerinde kalkarak böyle uzak, benden uzak olduğu halde böyle inik bir sesle bana diyor ki sen Amerikalı mısın? Ee, diyor dedim ki ona hayır ben Amerikalı değilim. O zaman Amerikalı değilim deyince diyor yanıma hemen yanıma yanaştı ve yanımda oturdu. O zaman dedi ki sen nerelisin? Dedi ki ben Mısırlıyım. Ha o zaman sen Müslüman mısın? Evet Müslümanım dedim. Ya dedi ben dedi İslam hakkında İslam'ı duydum da ama bu İslam'ın nasıl bir din olduğunu bilmiyorum. Şu İslam'ı bana anlatır mısın? Tabii ki yani Seyyid Kutub Rahim Allah diyor ki niçin diyor o Amerikalı böyle e, böyle çekine çekine diyor bana Amerikalı olduğumu sordu. Çünkü Seyyid Kutub Rahim Allah, esmer birisiydi yani siyah birisiydi. Kendisi de beyaz. O zaman o dönemde siyah Amerikalıların parkları ile beyaz Amerikalıların parkları birbirinden ayrıdır ey beyaz bir Amerikalı siyah Amerikalı'nın parkına giremez siyah bir Amerikalı da beyaz Amerikalı'nın bir parkına giremez yani bu kadar bir ırkçılık aşırı bir ırkçılık söz konusuydu aralarında o zaman gerçi şimdiye kadar devam ediyordu ama şimdi o kadar değil insan hakları, hakları şunlar bunlar oldu şimdi biraz çağdaşlaştılar yani Derken diyor bana dedi ki diyor Seyyid Kutub Rahim Allah diyor ki ben ona diyor bir saat boyu diyor tevhidi anlattım. Çünkü kafir bir adama neyi anlatacağım ben demeyeceğim ki içki içme namaz kıl oruçlu zekat ver yok diyor. Kafir bir kişiye ilk önce diyor kelimeyi tevhidi anlatmak istedim bir saat boyu diyor la ilahe illallah anlattım. Bir saat anlattıktan sonra diyor o Amerikalı bana dedi ki diyor evet doğru diyor her ne kadar bir saat boyu diyor bana işte İslam'ı tanıttıysadan diyor. Ve bu söylediğin şeyler de hepsi hak söz olabilir diyor. Ama diyor buna rağmen diyor benim tek tanıdığım ilah dolardır. Benim tek tanıdığım ilah ey mağbud dolardır. tabii ki bu adam bu Amerikalı dolara sucud rükû yapmıyor. Veyahut da teşeğüd okumuyor. Veyahut da önünde put gibi kesilmiyor. Ey bu dolar için doları tahsil etmek için Veyahut dolara sahip olmak için her çeşit yola başvuruyor. Gayri meşru ve gayri meşru yoldan. Nasıl olursa olsun yeter ki o doları edin. Dolayısıyla dolar eğer o dolar zina yoluyla mesela e, oluşturuluyorsa... Zina yolundan o doları oluşturur. Adam öldürmekle, adam öldürmek yoluyla olursa, adam öldürmek yoluyla o dolara sahip olmak ister. İster o yol meşru olsun, ister gayri meşru olsun. Dolayısıyla meşru ve gayri meşru yollara başvurarak bir mala sahip olmak için o zaman heva ve hevesine tabi olduğu için orada o doları kendine ne yapmıştır? İlah edinmiştir. Soru neydi? Ben onunla bağlamak istiyorum. Neydi soru? Soru eee dakika bakmayın hibir azab şey mirajı. Yok cık, bu değildi. Bunu aldık mı? Cık, aldık. Soruyu kaybettik. Soru yok ya. yok ondan sonra bir, bir soru daha sordun. İstersen hatırlatsınlar bizi. Son bir, bir soru sorulara olacak. Bakarken. Çünkü ben so bunu örnek verdim de o konuyla ilgili bağlamak. Hocam, en son Miraçla şeyi sorduk ya. Yok ondan sonra ondan sonraki soru neydi? Yok. Elle var ya sorduğum en son. Son bize soruyu bir hatırlatsınlar bakalım neyi sordular. Unutun öyle. Ha bende unuttum. Çünkü ben bunu sen ben benim hatırladığım kadarı son soru budur. Yok. Sen de o soruyu bitirdikten sonra dedin ki bir soru daha dedin ki son verelim mi dedim ki yok bir soru daha soralım. Ötele yazılmış. Yok hocam. Ya yok, yok hocam. En son bu. En son ben bunu sordum size. Neyse Şunu devam edelim mi? Son soru. Ahel işi, Adilley şehriye soruyorlar. Adilleşereye, İslam'ın ahkam delilleri biliyorsunuz. Adilleşereye, <gülüyor> birincisi Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi sahih sünnet'tir, Ali vesselam'ın ve sahih sünneti ve sahih sünneti tabii e, sahih sünnet yani üç kusma ayrılır. E, söz, ondan sonra fiil, ondan sonra Ali vesselam'ın ve ikrarı. Kur'an ve aleyhissalatü vesselam'ın genel sünneti, ister söz olsun, ister fiil olsun, ister ikrar olsun, ondan sonra icma üçüncüsü, ey ashabın tabiin ve etba'at tabi'nin kendi zamanlarında icma etmiş olduğu bir söz ve da bir fiil veya hutta ashab tabi'nin ve etba'at tabi'inden sonra yaşayan insanların döneminde o dönemdeki alimlerin kendi aralarında bir meselede içtima ettiği bir mesele dördüncüsü kıyas edille-i şere'ye budur Kur'an sahih sünnet Tabii ki sünnetin genel şeyini söylüyoruz sahih sünnet ondan sonra icma ondan sonra kıyas bazı alimler kıyası kabul etmiş bazı alimler kıyası kabul etmemiş örneğin Ebu Davud az zahirî ve ona tabi olan Ebu'l-Hazm rahimahumullah bunlar kıyası kesinlikle kabul etmiyorlar ve bunların çizgisinde olan çağdaş bazı çağdaş ilim talebeleri de kıyası kıyası reddediyorlar bazıları da icma bile reddediyor dolayısıyla mesela bir meseleyi Araştırmak istediğimiz zaman o meseleyi ilk önce Allah'ın kitabında araştırırız. İlk önce Allah Celle Ceyhun kitabına Ey Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Kur'an-ı Kerim'de delilleri bazı delilleri varsa ve o deliller açık değilse o Kur'an-ı Kerim'de olan delilleri daha açık olabilmesi için veyahut da daha açık bir şekilde göstermesi için sünnete müracaat ederiz. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim mücmeldir, ey usuldur. Kur'an-ı Kerim'de her şey böyle tafsilatlı bir şekilde açıklanmamış. Örneğin Allah Celle Celaluhu bize namaz kılmayı emrediyor, zekat vermeyi emrediyor, hac yapmayı emrediyor, oruç tutmayı emrediyor. Tamam mı? Ama tafsilatlı bir şekilde burada bu saydığımız şeyler tafsilatlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de e, açıklanmamıştır. Bu Allah Celle Celaluhu bize icmalen emretmiş olduğu bu tür ibadetlerin tafsilatının nerede bulacağız Ali Saytül Aleyhisselam'ın sünnetinde arayacağız. Dolayi örneğin namaz kılmak, e Kur'an-ı Kerim'de işte beş vakit namazın nasıl kılınacağını, kaç rekat kılınacağını, sünnetlerin şunların bunların ne yapıyoruz, bunu sünnette arıyoruz. Bu delilleri Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde değilse açıklığını sünnette buluyoruz. Ve da Kur'an-ı Kerim'de o aramak, işte araştırmak istediğimiz meseleyi Kur'an-ı Kerim'de delil bulamadık. O zaman nereye ikinci merhaleye atlı, ak, e, e, ak, e, ikinci meseleye atlıyoruz veya hatta aktarıyoruz Hocam, bir dakika şey bir dakika sünnete bakıyoruz sünnete de bulamadıysak o meseleyi gerçekten araştırdık sünnet kuranda bulamadık sünnete de bulamadık o zaman ne yapıyoruz o zaman ashabın icmana müracaat ediyoruz Ashabın icında da veyahutta ashabın anlayışında ashabın hayatında hayatlarında da bulamıyorsak o meseleyi ondan sonra kıyasa müracaat ediyoruz. Kur'an'da bulamadık sünnette bulamadık icmada da bulamadık Ondan sonra ne yapma ne yapıyoruz kıyas veya da itihat Kıyas ve itihat hemen hemen eşit manada Ancak Kur'an'dan sünnetten, İcmadan delil varken kıyasa ve iştihada başvurmak caiz değildir. Asıl asıl deliller asıl deliller Kur'an ve sünnettir. Asıl deliller Kur'an, sünnet ve as ashabın icmadır. Bu üç delilden birisini bulamayınca ondan sonra kıyas ve iştihada başvururuz. Dolayısıyla delilin varlığında kıyasa ve iştihada başvurmak batıldır. Örneğin Kur'an ve sünnette kiblenin Kudüs'e değil Mekke'ye doğru yöneleceğimizi delil vardır. Bu delilin varlığında birisi kalkıyor ve diyor ki yani niçin Mekke'ye doğru Kudüs'te diyor işte diğer Resullerin mukaddes olan bir yeriydi ve daha önce de evet. Müslümanlar yani Aleyhisselam ile ashabı ee, Mekke'ye dönmeden önce Kudüs'e doğru namaz kılınıyordu. Ya şimdi gelin tekrar yine biz ne yapalım? Yine biz Kudüs'e dönelim. Yani namaz kıl kılacağız. Ee, kılmak istediğimiz zaman kiblemiz Kudüs olsun. Biz deriz ki bilerek bu delillerin varlığında bilerek kalkıp bu delili bırakıp veyahut da kiblenin işte bu yönde olduğunu e, bilmesine rağmen kalkıp da e, Kudüs'e Yönelmek istiyorsa o Kudüs'e yönelerek kılmış olduğu bütün namazlar nedir? Batıldır, fasittir, Allah katında makbul değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim dinimize, sünnetimize, şeriatımıza uygun değilse o amel merduttur. Men amila amela neyse aleyhi amruna fehuva raddun. Veyahutta taman, ahdeta fi amrinen, hada ma liyse minhu, fa hu aradun. etmiş olduğu amel bizim dinimize uygun değilse nedir? makbul değildir, merduttır. Vallahu alem. Bu tercih. Bu tercih. Bu tercih.